أما بعد فإن أستقى الهديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهتثاتها وكل مهتثة بدعا وكل بدعة النلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله إياكم من النار Evet. İmanın artık ve eksilmesi İmanın artık ve eksilmesinde ilk önce ne gördük? Kur'an'dan deliller Kaç başlık? 12 başlık 12 başlıkta gördük Ondan sonra sünnetten delillere geldik Sünnetten delillerde de Tam 8 tane hadis işledik. Geçen hafta altısını tekrar ettik. 9. 8. Geçen hafta altısını tekrar ettik. Ee, 9 tane doğru. Geçen hafta yedisini tekrar ettik. Ee, bu hafta da geçen haftaki yaptığımız iki taneyi kısaca bir tekrar edelim. Ondan sonra o hadislerin delalet yönlerine bakalım tek tek hadisleri işleyerek geçen hafta imanın artıp ve eksilmesine ehli sünnetin iman kalp ile tasdik, dil ile ikrar, azallarla ameldir ve bu konuda ehli sünnet icba <gülüyor> artar ve eksilir, artıp ve eksilmesine dair ne yaptık biz hadisler getirdik bu hadislerde 20 tane ee, daha da çok var da müellifin aldığı 20 tane Dolayısıyla biz e, bu son 2 tanesini geçen hafta yaptık O son 2 tanesini tekrar edeceğiz Peki geçen hafta o hadisler yani yaptığımız, işlediğimiz, tekrar ettiğimiz değil iş, İşlediğimiz o 2 hadisi hatırlayan var mı? Söyler Ramazan. Ayşe annemiz hangiler hadis <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine yani gücünün yettiğince bir şey emrettiğinde gücünün yettiğince kadar onlara emrederdi. Evet. Emredermiş. Sahabeler de Bu ne demiş? De, ey Allah'ın Allah Osmanlı. Yani biz senin gibi değiliz senin çünkü sen Allah'ın Osmanlı'sın gelmiş gelecek bütün günahlarında bağışlanmış. Bunun üzerine Resulullah öfkeleniyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları gücünün yettiği kadar emrettiği halde böyle dedikleri için Allah Resulü yüzünden öfkesi anlaşılacak şekilde gadaplanıyor. Rivayet böyle geliyor. Ve orada şu sözleri söylüyor. Diye ki, ''İnne etkakum muhakkak ki sizin en çok Allah'tan korkalınız. Ve amalekum billahi Ve en çok da Allah'ı bileniniz ene benim diyor. Muhakkak ki Allah'a karşı sizin en çok korkanınız sakınınız, takvalı olanınız ve onu en çok da bileniniz benim diyor. Şimdi burada biz tabi hadisin çok farklı yönleri var işlenecek ama biz ne yapıyoruz imanın artıp ve eksilme veçhi dediğimiz yönüne bakıyoruz. Hadisin diğer bölümlerini bunun niye demiş falan bunlara girmiyoruz. Diğer şerh taraflarına bakmıyoruz. Burada hadisin imanın artıp eksilmesine delalet yönü neresi? Hadis insanları Allah'ı bilme ve ondan korkma konusunda insanların farklı farklı olduğuna delil oluyor mu? Çünkü sizin en çok Allah'tan korkanız. Demek ki Allah'tan korkma seviyesi farklı farklı insanlığa. Allah'ı da en çok bileniniz. Demek ki insanlar Allah'ı az bileni var, çok bileni var. Nasıl bilir? Bilirsin Allah'ı. Kitap ve sünnette gelen naslarla bilirsin değil mi? İsim ve sıfatlarıyla bilirsin. Rabbiniz kendisini nasıl tanıttıysa öyle bilirsin. Dolayısıyla hadis imanın artıp ve eksilmesine dair apaçık bir delil olmuş oluyor. Çünkü bakın i̇bn diyor ki sahih kaynaklarda gelinen, Yukarıdaki bu ve benzeri hadisler Allah sevgisiyle ve Allah korkusunun insandan insana farklı olabileceğini göstermektedir diyor. Dolayısıyla insanda Allah sevgisi, Allah korkusu gibi şeyler farklı farklıysa insanların da bu neyden kaynaklanıyor? Birinde Allah korkusu daha az, birinde Allah korkusu daha fazla. Ve en çok Allah korkusu olan Resul. Neden? İmanınlarının artıp ve eksilmediğinden dolayı. Hadisin delalet ettiği yön Burası bu hadisi ile inceledik Kısaca böyle Tamam mı? Diğer hadis Diğer hadisi bilen İki hadis işledik Değil mi? Diğer hadis aslında çok basit En çok bildiğiniz hadis Sadece Geçen haftayla bu hafta arasında hiçbir şeyi tekrarlamamışınız o kadar. <gülüyor> ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Ebu el-Hudri'den gelen rivayette "Men ra'a minkum munkaran, munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fe in lam yastati', fe, fe, yastati fe bi lisanihi. Ve in kalbihi. Ve zalike adhafu'u'l-iman." Sizden her kim bir münker görürse ne yapsın onu eliyle değiştirsin. Bir münker, kötülük, kötü bir şey, Kur'an ve sünnete ters, şeriata ters bir şey görürse onu ne yapsın eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse eğer o zaman diliyle değiştirsin. Ona da gücü yetmezse kalbiyle buğuz etsin. Yani kalbiyle değiştirsin den kasıt. İşte bu imanın en zayıf noktasıdır diyor. Boğazi'te de münkeri inkar. Yani kötülüğü reddetme mertebelerini beyan ediyor değil mi? Gücü yeten münkeri eliyle. Ona gücü yetmezse diliyle. Ona da gücü yetmezse kalbiyle. İmanın en zayıf noktası. İşte burada müminleri üç tabakaya Müminler burada üç tabakaya ayrılmış. Eliyle ya eliyle ya diliyle ya kalbiyle. Burada eliyle değiştiren Kalbi ve diliyle değiştirenden daha üstünde mi? Daha faziletli. E, diliyle değiştiren de kalbiyle değiştirenden daha faziletli. Do neden bu? Çünkü imanların artıp ve eksilmesinden kaynaklanan bir durum söz konusu. O zaman bu da hadisin dolaylı olarak imanın artıp ve eksildiğine delil olmuş oluyor mu? Oluyor. İşte burada imanın artıp ve eksildiğine dair delil olan hadislerdendir. Hadisin bir lafzı daha var. ''Ada'ful iman'' diyor. İmanın en zayıf noktası. Bu kavle de bu, imanın zayıflığının ve kuvvetliliğine delalet etmiş oluyor. İşte iman itaatin eksilmesi ve günahların işlenmesiyle eksilir. Yine iman itaatin artması ve günahların uzak uzak günahlardan uzaklaşılmasıyla da artar bu hadisi Nesai kendi imanın, iman ehlinin derecelerinin farklı farklı olduğuna dair bir başlık atıyor. Onun altında delil olarak kullanıyor. Kim? Nesai. Sünnen sahibi değil mi? i̇bn de Mendeh iman kitabında kullanıyor bunu. Ve bu hadisin diğer varyantlarını da incelemiştik. Söylemiştik. Geçen hafta teferratıyla ve hardal tanesinin kadar imanı yoktur lafzı hakkında İbri Teybih'in sözlerinden aktı etmiştik. Tamam. Bu iki hadis. Bu iki hadisi tekrar etmiş olduk. Evet. O zaman bu akşamki dersimize başlarsak. Şimdi sırada gerçekten bu onuncu hadis. Bir on tane daha hadis var. Ve bu hadisler hepsi birbirinden değerli. Çok güzel hadisler. Bunların İlk lafzından belki hemen anlamıyorsunuz ama açıklamalarına baktığınız zaman gerçekten imanın artık ve nasıl delil olduklarını görüyorsunuz. Göreceksiniz de. 10. hadisimiz Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Men iktenâ ben. Her kim bir köpek edinirse İllâ kelbe mâşiyetin ev ben. Her kim bir köpek edinirse ancak bu köpek davar ya da ava saldıran bir köpek dışında olması gerekir. Yani bir davar köpeği, çoban köpeği ve ava saldıran av köpeği dışında bir köpek edinirse bir kimse. Başka rivayetlerde evi koruyan köpek de geliyor. İşte böyle bir köpek ödenirse onun amelinden her gün iki kırat sevap eksilir. Rivayet bu. Yani her kim çoban köpeği ya da av köpeği dışında bir köpek ödenirse onun amelinden her gün iki kırat eksilir. İki kırat. Bu daha kadar değil mi? Cenaze namazına gidip takip etme hadislerini düşünün. Orada krap diye geliyor. Bu hadiste günah işlenmesiyle amelin eksilmesine dair delil bulunmakta. Günah işlendiği için amelin eksilmesine dair delil oluyor dolayısıyla Sade buna has değil. Şeriatta edinilmesi caiz olmayan bir köpeği edinen kişinin sevabını eksilten bir günah olmuş oluyor. i̇bn Acar şöyle diyor. Hadiste salih amellerin çoğaltılmasına dair teşvik ve onları eksilten işlerden de sakındırma bulunmaktadır. Yani sadece köpek olarak düşünmeyin. Diğer günahlar da böyle. Terki ve sakınılması ile salih amelleri noksanlaştıran ve ziyadeleştiren sebeplere dair tembih vardır. Yani salih amel amelleri terk ediyorsun salih amellerin noksanlaşıyor bir şeyden sakınıyorsun salih amellerin artıyor işte bun, bu, bunlara dair sebeplere dair bir tembih var burada hadisin imanın artıp ve eksilmesine dair açık bir delil neden? çünkü iman salih amellerle artar ve günahlarla eksilir değil mi? günahlarla eksilir salih amellerle artar. <gülüyor> Bundan dolayı İbn-i Zameney Usulü Sünne Ahmet bin Ambil'in Şerhü e, Sünne diye kitabı var. Onun e, şerhini Usulü Sünne diye onun şerhini yapmış. Usulü Sünne akide kitabıdır ki bunu Türkçe'ye kazandırıp bastık hatta. Bunun şerhini yapmış İbn-i Orada bakın bu hadisi delil olarak kullanıp imanın artıp ve eksilmesi diye bir bab başlığı atıp bu hadisi orada delil olarak kullanmış. Yani bu hadisi siz kafanıza göre anlıyorsunuz değil. Bunu böyle anlayan ilim ehli var yani. Dolayısıyla bu hadiste böyle yani imanın artıp eksildiğine dair hadislerden size sunun deseler bu hadiste delil olmuş oluyor. Anlaşıldı mı? O zaman 11. ve bu Seyyid El-Hudri radiyallahu anhudan o şöyle dedi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. diyor ki beyneme ene naimun raeytun nase ben diyor uyurken rüyamda insanların insanlar bana arzolunduğunu gördüm. Aleyhim kumusun onların üzerinde gömlekler vardı. Minha onların bazıları mayebluğa fediya göğüslarına kadar ulaşıyordu. Ve minhâ mayebluğu dun zaliki Onların da kimisi bundan daha kısaydı. Ve orada aleyye Ömer İbnül Hattab Bana sonra Ömer İbnül Hattab arzulundu. Rüyasında Allah Resulü görüyor, rüyasını anlatıyor bize. Sonra Ömer, Ömer radıyallahu anh'u da bana gösterildi. Ve aleyhika misun yecurruhu Ve onun üzerinde de e, sürüdüğü, yerde sürüdüğü bir gömleği vardı. Kalu dediler ki ma evvelte neyi tevil ettin? Yani neye yorumladın? Ya Resulallah, Ya Resulallah ey Allah'ın asılı bunu bu rüyayı sen nasıl yorumladın? Kale dedi ki eddine dine, dine yorumladım. Şimdi bakın bu rivayette gömlek din olarak yorumlanıyor. İnsanların dinleri neymiş? Biri kısa biri uzun Ömer radıyallahu yerde sürünüyormuş. Dolayısıyla bu hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve selleme arz edilen insanlardan kasıt kim? Müminler. Din ile kastedilen de Kendisine uyulan amellerdir. O ameller gömlek Şeklinde tamam mı? Kendisine tabi olunan ameller. Salih ameller. Mesela emirlere Tutunmak. Yasaklardan kaçınmak. Hırslı e, yani emirlere tutulmak için ve yasaklardan kaçınmak için hırslı oluyorsun. Hırslı olmak gibi. Elbisenin kısa olması imanın da eksilmesine sebep. Elbisenin uzunluğu da dinin yani imanın da artmasına burada murat, kasıt, sebeptir. Hadis insanların dinde derecelerinin Kuvvet ve zayıflık, eksiklik ve fazlalık yönünden farklı olduklarına delalet etmektedir. Neden Ömer radıyallahu anh şeytan gördü mü yolunu değiştiriyor değil mi? Niye? İmanlarındaki art, art artmış olmasından dolayı. Dinlerindeki bakın nasıl gözükmüş Allah Resulünde. İbn Acar diyor ki hadis dine mensup olan kimselerin dinde kuvvet ve zayıflık eksiklik ve fazlalık bakımından birbirlerinin farklı olduğunu ifade eder bu hadis İmam Bukhar sayihinde bu hadisi iman ehlinin ameller konusunda birbirlerinin derecelerinin birbirlerine karşı derecelerinin farklı farklı olması babu diye bab başla atıyor Ve bu hadisi de onun altında zikrediyor bakın. Demek ki neymiş? İman ehlinin ameller konusunda birbirlerinin birbirlerine karşı derecelerinin farklı farklı olabiliyormuş. İşte İbn Hacer hadisin bab başlığına uygun olduğunu açıkça belirtiyor. Belirttikten sonra şöyle diyor. Gömleğin din olarak yorumlanması yönünden hadisin konu başlığına uyumu çok açıktır. Hadiste insanların gömleği giyme konusunda birbirlerinden farklı olduğu belirtilmiş. Bu ise onların imanda da farklı farklı seviyelerde olup farklı farklı olduklarını göstermektedir diyor. Bakın nasıl İbn-i Hacer bağlı? İmanda da farklı farklı olduklarını. Bu hadisi yine Nesai Sünen'in imanın artması diye bir vap başlığı atıyor kendi görüşünü. Dolayısıyla onun altında da bu hadisi delil olarak kullanıyor. İşte ilim ehli bakın hadisleri nasıl anlamış, nasıl kullanmış imanın artıp ve eksilmesi konusu basit bir mesele değil bunu niye bu kadar uzatıyoruz var var imanın artıp ve eksilmesi konusunu neden bu kadar uzatıyoruz çünkü bu konuda yani itikadi mezhepler gündemde mürciye gibi Sapık bir tarife var. İmanın artık ve eksilmediğini, amelin imandan olmadığını söyleyen. Yalnız kalem bana lazım oluyor. Evet, kaç dakika oldu? 15 dakika olmamıştır. Devam edelim. Sıkılmıyoruz değil mi? İyiyim. Yani ben bilerek tekrarlı diyorum aklınızda kalsın diye. İnşallah ömür boyu çıkmaz bu hadisler. Bir, <gülüyor> bir daha bir daha ufak böyle hatırlasın. Giriştiremiyorum vallahi. Ha Tamam senin yazına göre anlatırız ya. Ayıp ediyorum. Evet. Şimdi. Buhari Amir bin Sa'd bin Ubakktan şunu rivayet ediyor. Diyor ki En Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sa'dun calisun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee bazılarını ganimet malından bağışta bulunuyor. O arada da Sa'd bin Ubakkat oturuyor orada otururken. Fe terake sallallahu aleyhi ve sellem رَجُلًا هُوَ عَاجَبَهُمْ اِلَيَّ Sa'd radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir tane adama vermeyi terk etti diyor. Vermedi. O adamsa diyor onların diyor, işlerini en çok bana diyor beğendiğim kişiydi diyor yani böyle ilmiyle şeyle sahabelerden buna diyor vermedi diyor. فَكُلْتُ Ben ne de dedim ki ya Resulallah مَا an عَنْ فُلَانٍ vallahi اللّٰهِ اِنِّي لَأَرَاهُ مؤمنen. Niçin falanı vermemekten diyor böyle bir durumsuz konusu. Yani falancaya niçin vermedin ki? Allah'a yemin olsun ki diyor ben onu mümin olarak görüyorum. Fakal dedi ki e, Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem o Müslüman. Allah Resul dedi ki diyor öyle deme ya da belki Müslümandır da diyor. Fe kalilen Sonra biraz sustu. ثُمَّ غَلَبَنِ مَا عَالَمُ مِنْهِ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِ فَكُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللّٰهِ اِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا Bir sıra sustum diyor. Yani fesekettu. <gülüyor> Bir sıra sustum. Sonra da bildiğinden emin olduğum için sözümü tekrar ederek ona tekrar galebe gelmiş. Niye laf falancaya vermedin? Ne yallandın usulü? Vallahi ben onu mümin olarak biliyorum tekrar dedim diyor. Onun üzerine fakal, yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o Müslüman öyle deme. Belki de Müslümandır dedi. diyor. galebeni mâ âlemu minhu fe'uddu ve âde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sonra yine sustum. O kişi hakkında bildiklerimden emin olduğum için bana bu garebe geldiği için sözümü tekrarladım. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem summa kal ya sa'd Resulullah dedi ki inni la utir rajula ve ve gayruhu ahabbu ileyhi minhu khashye an yakubuhullahu fin dedi ki ey sa'd Allah yüz üstü ateşe atmasın diye başkasını daha fazla sevdiğim halde birisine bağışta bulunduğum oluyor diyor Şimdi burada Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem orada birine vermiyor. Vermemesinin sebebini de ey Saat diyor. Allah diyor birini yüzüstü ateşe atmasın diye başkasını daha fazla sevdiğim halde çünkü ben, ben de birini fazla sevdiğim halde bağışta bulunduğum oluyor diyor. Şimdi burada Sa'at radıyallahu anh'un durumu ne? O Resulullah sallallahu ve sellem'e ganimet malından bağışta bulunurken görüyor sallallahu sellem'i. Fakat din konusunda onların en faziletlerinden biri olarak gördüğü bir kimseye Resulullah sallallahu ve sellem'in bir şey vermediğini fark ediyor. Burada Sa'at yapılan bağışın kişinin din konusundaki faziletine göre olduğunu zannediyor. Yani yapılan bağış var ya onu kişilerin din faziletine göre olduğunu zannediyor. Yani biri dinde çok faziletli ona fazla vermesi gerektiğini zannediyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir şey vermediğini ve o insanın durumunu bilmediğini zannettiği zannediyor. Çünkü ona bir şey vermiyor ya bundan dolayı da o adamın gerçekten faziletli bir kişi olmadığını bilmediğini zannediyor. Onun içinde, bunun üzerine onun, o, ben onu mümin olarak görüyorum. Ey Allah'ın diye ona e, vermesi için e, o zannını ortadan kaldırmak istiyor. Öyle zannettiği için. Anlıyorsunuz mu burayı? Anlıyoruz. Bunun üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne diyor? Öyle deme diyor. Belki ya da Müslümandır da diyor. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağışın kişinin din konusundaki faziletine göre verilmediğini de öğretmiş oluyor. Yani bağışlar kişinin din konusundaki faziletine göre verilmez. Bazen İslam'a ısındırılsın diye bir vadide dolusu deve verildiği var değil mi? Yeni Müslümanlara, Müslüman olmayanlara hatta. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve vermemesinin sebebi de bu i̇bn Recep el-Hammil'e diyor ki burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ebi Allah radıyallahu anh'a onun bir mümin olduğu halde niçin ona vermedin sözüne cevabe öyle deme ya da Müslümandır de sözüyle o kişinin hakiki iman makamına ulaşmadığını ve onu İslam'ın zahiri makamında olduğuna işaret etmiştir. Yani aslında ulaşmamış olabilir onu böyle teskiyetme. etme. Hakiki iman makamı için mü, mümin Müslümandan daha faziletlidir değil mi? Dolayısıyla zahiri İslam'ın zahiri makamına göre sen ona bak demek istiyor. Zahirde Müslümandır ama kalbinde onun gerçek mümin hakiki iman makamında olup olmadığını bilemezsin. Şüphe yok ki ne zaman batini iman zayıflarsa yine bu durum zahiri organların amellerinin de zayıflamasını gerektirir diyor. Bu hadis yine dinin farklı mertebeleri ve değişik makamlarının olduğuna delildir. Bak insan Müslümandır, İslam'a girer. Ondan sonra daha çok iman makamını arttırıp mümin konumuna gelir. Daha da takvalı olursa, Allah'tan korkar sakınırsa muhsin konumuna gelir. Onun için İslam iman ihsan diye işlenir hadiste. Genelden özele doğrudur. İhsan makamı daha özel bir konumdur. İslam makamı ise daha geneldir. Herkesi içine alır ama günahkar Müslümanı da vardır. Günahkar olmayan Muhsin konumundaki Müslümanı da vardır değil mi? Yine insanların bu makam ve mertebelerindeki derece faziletleri farklı farklıdır. Onların bazıları mümin bazıları Müslümandır. Onların aralarındaki bu makam ve mertebelerdeki derece faziletleri imanın artıp eksildiğine denildir. Şimdi biz o Araplar Bedeviler biz İslam ol, iman ettik dediklerini e, İslam olduk diyebilirsiniz ayetini işlerken onların o İslam'larından kasıt orada geçmişti değil mi? Onlarda imandan biraz şube olduğunu anlatmıştık. Çünkü niye? İmanın iman altı şubeydi değil mi? Allah'a iman etmekti bunların birincisi. Allah'a iman etmek eşittir neydi? Bilir misiniz Allah'a iman etmek nedir? İslam'ın beş şartını saymış Allah'a Resulü. Allah'a iman, İslam'ın İslam'ın beş şartı imanın birinci şubesidir. Dolayısıyla onlarda imandan şube var. İslam olan insanda da imandan şube vardır ama onlar İslam, hayır İslam olarak denilir. Aynı zamanda Müslümandır. Mümin makamında, kamil mümin makamında değil. Burada derece derece faziletlerinin farkları var. Bu dersleri düşünürseniz bunu şey yapar. Şimdi kısaca geçiyoruz böyle. Dolayısıyla onların aralarındaki bu makam ve mertebelerdeki derece faziletleri ve im e faziletleri imanın artıp eksildiğine delil olmuş oluyor bu hadiste. Ebu Davud da bu hadisi süneninde tahriş ediyor. İmanın artıp eksildiğine der, delil diye başlığı atıyor. Sonra bu başlık altında bu hadise zikrediyor. Hadisin babbaşlığa uygunluğu dinin mertebelerindeki değişikliklere delil olmasıdır. Dinin mertebelerindeki değişiklik var ya, İslam makamı, iman makamı, ihsan makamı, o imanın artıp eksilmesiyle alakalı. İman eksildikçe İslam makamına, Müslümana düşersin, yükseldikçe iman arttıkça mümin ve muhsin makamına çıkarsın. İşte bundan dolayı dolayısıyla bu da imanın artıp ve eksilmesine zayıflayıp ve kuvvetlenmesine dair delildir. Tamam? He? Şimdi buradaki aslında karışıklık yok burada. Şimdi iman imanın şartları altıydı, değil mi? Bunlardan birincisi ne? Allah'a iman. Peki Allah Resulü diğer bir hadiste Abdülkay Seyyidi hadisinde ne diyor? Bilir misiniz Allah'a iman etmek ne demek? O da diyor ki imanın beş şartını sayıyor. O zaman Allah'a iman altı şartı. Bunun birincisi neymiş? İslam'ın beş şartı mıymış? Demek ki imanın cüzlerinden bir tanesi İslam'ın beş şartı olmuş oluyor. Doğru mu? İman ne yaptı İslam'ı için aldı mı? Aldı mı? O zaman e, İslam İslam olan bir insan komple imanın bütün her şeyini gerçekleştirmiş demek değil, bir yüzünü gerçekleştirmiş. Doğru mu? O zaman İslam'a yeni giren bir insan o Arap bedevilerinin girdiği gibi hemen tam iman mertebesine ulaşmamış, Kamil iman mertebesine. Niye? Çünkü daha imanlara artmamış. Arttıkça ne oluyor? Diğerlerini de kapsıyor. Dağlar da tıkça ihsan mertebesine geliyor. İhsan neydi? Allahı görür gibi ibadet etmek. Halis ibadet. Yani nifaktan arınmış. Dolayısıyla eğer sen onu görmüyorsan o seni görüyor. İşte bu yani aslında ihsan muhsin olmak, iman ve İslam'daki o emir ve nehirleri yaşamada ortaya koymada en iyi şekili gündeme getiriyor. Ve ne oluyor? İmanın arttıkça o mertebeye geliyorsun. İmanın artıp ve eksilmesiyle alakalı. Müminler bazen Müslüman, İslam makamında, bazen iman makamında yani Müslüman, Mümin, Muhsin şeklinde geliyor. O, onlar da imanların artıp eksilmesiyle alakalı. Bilmiyorum anlatabildim mi? O da vermemesinin sebebi? Şimdi o hadisin başka yönü biz hadisin delalet yönüne bakıyoruz imanın artıp eksilmesi ile alakalı yönüne bakıyoruz burada vermemesinin sebebini zaten Allah Resulü kendi diyor orada bazı insanların işte fazlaca veriyor niye imanları az diyor imanları çok olan insanlara vermiyor niye anlayabiliyorlar onu şimdi bazı insanlar var bize vermedi diyor küsüp gider yenidir adam şimdi ben sana kalkarım fırça atarım burada ama bu arkadaşla daha biraz önce tanıştık. Buna fırça olan buna bu ne biçim adammış isteyecek? Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi bir şey yani. Örnek olsun diye. Niye? Eskidir çünkü adam. Aramızda bir hukuk var. Yani buna benzer. O onun vermemesi sebebi bizim konumuzla alakalı değil. Konumuzla alakalı olan yer imanın artıp ve eksilmesiyle alakalı. Dersten sonra alsak olur mu? konuyla alakalı. Tamam. Şimdi buradaki... Hadisi bizim alacağımız yönü bize delil olan yönü Allah şu sözü mü yani? Mümin deme Müslümandır belki. He. Müslümandır. Öyle deme belki de hani Müslümandır. Mümin değildir. He. Yani sen onun İman Allah Resulü sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellemin orada tezkiyesi onun kamil mümin olduğunu sen zahirde göremezsin batında kalbini yarıp görmen gerekir ki <gülüyor> onu yani onu da yapamazsın dolayısıyla sen bunu öyle tezkiye verme diyerekten söylüyor burada bize iki ıstilah veriyor bir mümin bir müslüman bunların neden biri mümin biri müslüman birinin imanın artıp arttıkça ima, mümin makamına gelmesi azaldıkça müslüman makamında olması delil olan taraf bu Sadece burasıyla alakalı olan yerini delil olarak kullanıp zaten alemler mı? Evet, son hadis. Bir tane daha içtirelim, kısa bir tane. Bitirelim, daha sonra 13. hadis olacak bu. Haftaya tekrarlaması kolay olsun diye. Çünkü tekrarı yapmıyorsunuz, ben yapıyorum burada. Bana da tekrar oluyor gerçi. Ben internet atıyorsam Atıyoruz. Numarasını diye bir şey yapalım. Tamam. <gülüyor> tamam, dur. 13 <gülüyor> Ali Radiyallahu anhu ve diğer sahabelerden bazılarından gelen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Diyor ki: "Muli'a ammarun imanan ila mushashih." Muli'a ammarun. ammar doldurulmuştur. Selamünaleyküm. ve rahmetullah. Allah. İmanen ammar iman olarak imancı doldurulmuştur. Bak e ammarun. Nereye kadar? ile muşaşihi. Ta ki omuzlarına kadar. Ammar omuzlarına kadar iman olarak doldurulmuştur. <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ammar radıyallahu anh huyu iman ile doldurulmuştur diye vasıflandırması... Müslümanın imanının arttığına hatta kendisi onunla böyle doluncaya kadar arttığına delil olmakta. Yine müminlerin imanlarındaki fazilet derecelerinin de farklı farklı olduğuna da delil bu. Diğer adı gibi. Her kim iman olarak dolarsa iman ile dolarsa imanı zayıf ve eksik olandan daha hayırlıdır. Bu hadiste ehli sünnet vel cemaatin imanın artıp ve eksilmesi ve iman ehlinin fazilet derecelerinin farklı farklı olduğuna dair görüşüne de delil var. Ki ne bunu almış iman ehlinin derecelerinin farklı farklı olması babında bir bab başlığı artmış ve insanların imanları konusunda derecelerinin farklı olmasına dair bu hadisi delil olarak kullanmış. Bu da kısaca böyle. Anlaşıldı mı? Hadis şu kadar anlar konularına kadar doldurulmuştur imalına. O kadar. mı? hı. <gülüyor> Bu kadar. Bu hadis sahihtir. Birçok kabelerden de naklediliyor. Ama yani tabii Adı